Camus'la Güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. 94.9 Açık Radyoda Kamusla Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim, 3. yılımız bitti. Evet, değil mi? 154. programı. Bugün 154. program olacak. 7. yayın dönemimizde başladı. Niye <gülüyor> 154'lü programlar dile geldi? Şimdi var öyle programlar açık radyoda. Vardır can, niye olmaz? Bayağı bir 300'leri falan geçmiş, değil daha, mi? Daha, daha, daha da çok Ömer kardeşim. şu anda kayıtta. Ee, 300'ler varmış. Oh, evet, Maşallah diyelim. Evet, inşallah evet. da diyelim istersen. Evet. <gülüyor> Hem de Ramazan. Evet. Bütün Allah'lı şeyleri kullanarak. Efendim şimdi e, kamusla güreşin anlamını başlamak için iyi bir zaman. E, i̇lk program. E, şimdi kamusla güreş olmaz diye bir e, söz var. Eski bir söz. Allah Allah. Kimse de bilmiyor hemen hemen sanırım. Bu arada hemen ben e, branşla ilgili mesleki deformasyon denen şey bir telaffuz hatasını düzeltmek istiyorum bir kere daha. Hep böyle bir kamus deme eğilimi var herkesin. Evet kamüden herhalde oluyor bilmiyorum Kamiden ama kamüden olduğunu zannetmiyorum. Keşke öyle. <gülüyor> <gülüyor> ama bu kamus kamus sözlük demek, lügat demek evet. ve e, her sözcüğün bir anlamı vardır, bir karşılığı vardır. Yeni yeni anlamlar üretmeyin, uydurmayın. Sözlüğe bakın manasına geliyor. Ama biz Kerem arkadaşımızla öyle yapmıyoruz. Değil mi? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İşte yap, başka şeylere bakıyoruz... ...güreşiyoruz, başka <gülüyor> anlamlara bakıyoruz... Evet. ...katılmıyoruz bazen o sözlükte... Evet, ...aslında güreşiyoruz anına. ya bir yandan hakikaten... ...hakikaten güreşiyoruz... Ee, ...güreşmekle birlikte... ...bizim aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız var... ...orada paylaşıyoruz da değil mi... Evet. ...onları hatırlatalım... Evet, ...gmailimiz var... Ee, Twitter ve Instagram hesaplarımız var aynı adla. Evet Twitter'dan ee, e, birebir program esnasında bahsettiğimiz bazı konular, e, bazı görseller paylaşılıyor. E, programdan sonraki hafta içinde program kaydımız oraya konuyor. Aynı zamanda açık radyo sayfasından da bütün eski programlarımıza e, ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Dinleyicimiz Nülfer Taban Efendi'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Evet destekçimiz eksik olmasınlar. Bir yandan bir, da başlayalım yeni. Bir teşekkür daha edeyim ben ya. Evet, evet. Tamam, <gülüyor> evet şimdi e, Türkiye Bilimler Akademisi kısaltması TÜBA. Ömer e, işaret ediyor. Ömer'e de teşekkür edelim. Ömer'e tabii ya, hem adını da andık zaten. E, sık sık Ömer'le birlikte program yapıyoruz zaten. Yayın, yeni yayın dönemine onunla başladık. Ne güzel. E, ben şimdi tekrar Türkiye Bilimler Akademisi'ne dönüyorum. E, TİTSA'nın çok değerli bir etimolojik sözlüğü var. E, o sözlüğü bizimle paylaştılar sağ olsunlar. Program içeriğimizi de Akip edip bize yolladılar. Tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati asıl evet. adı. Andreas Titsen. Teşekkür ediyoruz. Hatta aracı olan Asiye Hanım'a da e, sureti mahsusa da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi biz e, Kerem'le her yeni yayın dönemi e, başka bir konsept ele alma eee ya başladık. Konusunda tartışmaya başlıyoruz. Evet, sonra bir <gülüyor> de fikirleri oluyor. Benim fikirlerim oluyor. <gülüyor> bir şey de ortaklaşa buluşup devam ediyoruz bu yayın döneminde de. Bakalım ben Bakalım şimdi... nelerim neler yapacağız. <gülüyor> Bakalım neler yapacağız. Şimdi efendim şöyle bir küçük kopyayla başlamak istiyorum aslında. E, seçtiğimiz ana başlıkla ilgili içinde yaşadığımız, kullandığımız, aynı zamanda mahkum olduğumuz El üstünde tuttuğumuz, yerden yere vurduğumuz, bir gün bizi terk eden ya da bizim terk ettiğimiz bir şeyden ve onunla Acaba ilgili. Acaba nedir? İlk bilen beş kişiye. <gülüyor> ee, olmayacak bu sefer. <gülüyor> Altın kitabı Sapanca'da veriyorduk. bir tesiste. <gülüyor> yani Afyon'da da Evet. Aa. Güzel olurdu aslında diyormuş. Üstelik seçtiğimiz evet. şeye de uygun şifa veren bir şey. Evet. Uzatmayalım. Beden'e bakacağız. Evet. evet beden. Beden ve parçalar bedenin parçaları diyelim. Evet. Onun sözlüğünü oluşturmaya çalışacağız. Bakalım neler geliyor aklımıza her zamanki gibi. ilk başta çağrışımlara bakıyoruz. Evet şimdi beden dedik ama hemen beş sözlüğe vardık. Yani gövde, uzul. ...vücut, oradan. oradan. Aslında birçok şeye varılır da doku, kas, ten... ...gibi gidiyor... Evet. Ee, ...aslında ilk birkaç program... ...özellikle beden ve bu sözcükler... ...odaklı gideceğiz... ...sonra bazılarına daha spesifik sözcük... ...işte el, göz gibi... Hı -hı. E, ...değinerek ilerleyeceğiz... ...ama şu anda birkaç program... ...bunlarla gidecek... Evet, ...bedenin çağrışımlarıyla ilgili olarak... ...bedenin işte sözcük anlamına bakacağız... ...etimolojik anlamlarına bakacağız... ...yeni sözcüğümüzden faydalanacağız... Evet. ...neler geliyor aklına... ...Didemciğim çağrışımlar neler var... Efendim şimdi ben önce şeyi düşündüm aslında ne kadar çok disiplin e, ve Değil dal mi? bedenle ilgili diye e, şöyle bir düşününce tabii tıp ve sağlık tabii. başta. ...akla geliyor... ...benim başta o geldi yani aklıma... ...spor var... Evet. ...felsefe var, başka... ...biyoloji var, psikoloji Hı -hı. var... Hı -hı. E, ...din ve toplum da çok ilgili bedenle... Hı -hı. E, ...özellikle ikisi böyle... ...namus, iffet, ayıp... ...kural, görgü gibi başlıklarla... ...bir Hı -hı. kısıtlama halinde de bedeni... E, ...sanat tabii. E, tabii... ...en çok resim, heykel... Hı -hı. E, ...bale, dans... ...ve tabii ki edebiyat, film... Hemen hemen her dal beden üzerinden e, gelişiyor. E, mimari de bedenle ilgili çünkü insan vücudu e, için yapıyorlar yaptıkları her şeyi ve onu hesaplayarak yapıyorlar. Hatta bir e, kitap vardır Noyfer'in insan bedeni. ...uzunluğu, genişliği... ...kapladığı hı hı. yer, oturunca... ...nasıl bir şekil alıyor. Ergonomi kelimesi biraz akla evet, gelebilir. Evet, tam da onunla ilgili zaten. Hı hı. Her şeyi o insan bedeni üzerine... o ...ergonomisine uygun bir biçimde çizmiş. Kezali Korbusiye'nin... E, Kelimeyi kendi üretmiş diye düşündüm. Çünkü telaffuzuna baktığım zaman bu kelimeyi karşılayan hiçbir şey bulamadım. Modulor diye yazılıyor hatta. Tabi modüler kelimesiyle hmm. bağlantılı. O da şeklen insanın nasıl nereye konabileceği, konumlandırılabileceği ile ilgili. Aha. Başka insanla ilgilenen ne var? Şu aslında medenin tarihi ile ilgili yapı kredi yayınlarından çıkan o bir tarihsel süreç vardı onu bahsetmiştim o çok hoşuma gitmişti evet. bak bak Hemen parantez açıp şeyi de söyleyebilirim. Şimdi Yapı Kredi Yayınları'nın çok güzel bir e, kitabı var. Bedenin Tarihi diye. Hı hı. Üç ciltlik. E, baskısı yok. Ilk, şöyle evet maalesef <gülüyor> baskısı yok. İlk iki cildi bendenizde var. Baskı mı yapalım? Buradan baskı, buradan baskı yapalım <gülüyor> <Yapıyorum>. baskı yapışlar. Yapıyorum. <gülüyor> üçüncü cildine e, muhtacız. Daha doğrusu nadir kitapta var ama biraz fahiş rakamlarla var bulunamadığı için üçüncü cilt. Hı. Ben de o üçü nasıl olsa alırım diye düşünmüştüm. Hiç ...hiçbir yerde yok yani ben kitap. Ben de bulamadım. Yok yani e, böyle. Efendim ben o tarihine geçmeden Kerem'cim bir de gene bedenle ilgilenen şeyi de ekleyeyim. Moda da bedenle ilgileniyor e, çok. E Kozmetik, estetik. Evet dönemin de hani bir anlamda çok ilgisi var yani. Kapitalizmin etkisi, dolayısıyla modanın etkisi, belli dönemlerde... Bedenin şekillenmesi, birçok bir örnek verebiliriz işte ne bileyim afro saç aklıma geldi benim işte hipsterlar geldi. Ha, döneme göre, bir göre bir de, değişen tab vücut. Tabii İspanyol paça, şey pantolonlar. Şu an mesela atıyorum İspanyol paça giyinme ihtimalimiz var mı? Ya var, var, benim var, var. var. da. Ben çok severim. <gülüyor> bir yadırganma durumu şey. söz konusu oluyor. <gülüyor> e evet, modda da bir de insanın vücudunda da aynı şekilde yani saçın tırnağın efendime söyleyeyim en çok saçla ilgili herhalde ama makyajın bambaşka yani yani, haller alarak vücudu da yani değiştirdik bedenin hani süslenmesi de ayrıca bakılabilecek bir başlık aslında yani makyaj deyince aklıma geldi tabi sadece sadece gene yani işte dövme var. evet yani bir direkt ben... vücudun üstüne evet, çok evet. doğru Hı -hı. E, boya hani bir yandan makyaj değil de boyanması da var yani ne bileyim atıyorum işte karnavallarda falan insanların. Doğru. E, Keza daha ilkel kabilelerin <gülüyor> e, savaşı veya işte bir takım törenleri e, direkt boyanmayla direkt evet, yani getirişleri. ilgili olarak yani dönemsel şimdi bize belki çok abuk gelen mevzular var işte atıyorum şiş geçirmeler i̇şte ne ha, bileyim tabii, boynu, burası, uzatmalar. boynu uzatmalar özellikle Afrika kabilelerinde görüyoruz evet. yani bizim çok böyle absürt bulacağımız şeyler o dönem insanın insanının kendini güzelleştirme maksadıyla bedenini güzelleştirme maksadıyla olduk evet. oldukları kah şeyler. inanç kah güzelleştirme Hala, ilginç bir başlık oluyor aslında de, bir yandan baktığı zaman yani sanat adına bedeniyle e, oynayan Orlan diye çok meşhur bir performans sanatçısı var sanata artık daha sonra geleceğiz ama e, evet bayağı üstünde oynanabilen de bir e, şey vücut antropoloji var bahsetmiş miydik tekrar e, olmasın tabi mitler Gene bütünüyle insan bedeni üzerinden bazen hatta insan ve hayvan bedeninin iç içe geçtiği karışık canlılar oluyor. Hı hı. Şeyden de bahsedebilirim unutmadım senin dediğin tarihi yere geleceğim ama. Ya yani başka canlılar insan dışındaki canlılar üzerinde de beden ve parçaları bazen başka. Tabii biz hep insan merkezli bakıyoruz evet. ama işte bizimle birlikte yürüyen canlıların da hani hayvanların bedeni evet. güzel. <gülüyor> yani gövde gövdeleri <gülüyor> <organları> var. <gülüyor> gövde değişmiyor ağaçta aynı insanla adı alıyor ama hani dal, yaprak, kök, meyve, çiçek gibi adlar alıyor. İşte hayvanda bizde olmayan boynuz, kuyruk, Gaga, pati, pençe, post, hmm. kanat gibi şeyler devreye giriyor. Bir de bir bedensiz olma hali var tabii. Ruh evet. Hayalet evet. <gülüyor> gibi. Portlak. <gülüyor> evet. Ee, hani Karabasan mı deniliyor <gülüyor> ee, Karabasan'da da evet bir şey geliyor artık o gerçek bir beden değil aslında <gülüyor> Doğru ee, Organlara ayrıntılı olarak değineceğiz ama hani iç ve dış organlar diye tabii ikiye ayrılıyorlar Biz Kerem'le dışta kalalım dedik İç <gülüyor> iyice tıbbın konusu çünkü evet. ee, Bir de organ mafyası var <gülüyor> o hiç aklıma gelmemiş doğru diyorsun Geldi valla bir de korkutulur çok İşte küvete buza yatırılıp böbreği alınan insanlar falan hikayeler Var maalesef yani o kadar insanlar Alçaklaşabiliyorlar diyeyim Evet ee, İstersen bir şarkı arası verelim devam edelim Verelim tabii ki Peter Hı -hı. Gabriel'den gelsin o zaman parçamız Body is a cage is a cage that keeps me from dancing with the one I love but my mind holds the key I'm standing on a stage That keeps me from dancing with the one I love. My mind. name i don't know though the fear keeps me moving still my heart beats so slow my body is a... Açık Radyo 94.9'dayız kamusla güreşmeye devam ediyoruz yeni yayın dönemi beden devam edelim ee, biraz çağrışımlar üzerine duruyoruz bir yandan bedenin ilişkilenmesi mevzusu var tabi hani sadece kendi bedenimizden oluşmuyoruz sosyal varlıklar olarak başka bedenlerle de hani ilişkileniyoruz o anlamda bazı olgular da çıkıyor aşk sevgi dokunma Evet. buna bu aklıma geldi benim dokunmatik diye bir evet, sözcük var dedim dinler tabi geldi yani dinler işte hem beden ve ruh Ayrım üzerinden hem felsefi olarak din felsefesi olarak da bakılıyor ee, hep bedenle bir, bir uğraşmışlar yani tabi bir anlardan bugün de hani orucun Ramazan orucunun başlangıç günü hani bedenin bir terbiye edilmesi hali de var yani oruçla birlikte o düşünülebilir ee, bir yandan da hani bedenin kimyasının bozulması Hı. anlamında da düşünülebilir. Doğru. Bedenin terbiye edilmesi orucun dışında spor da bir terbiye şekli tabii Hı -hı. ya da çeşitli beslenme e, türleri var şimdi Hı -hı. seçilen. E, hepsi ee, öyle. Evet. E, bu dinlerde yine kutlanma mevzusu var, kutsal kişiler var. İşte mumyalanma mevzuları var. Bedenin vaftiz var. vaftiz var. Doğru. Ee, bir de beden bütünlüğünün, bütünlüğünün insan ile bozulması da var aslında bir yandan birçok bir alanla ilişkili sünnet var İslam dininde Yahudilikte de var biliyorsun. Doğru. Ee, bir yandan hani... maalesef kadın kız sünneti de oluyor bazı Hı -hı. Afrika ülkelerinde. O insan bütün beden bütünlüğünün bozulması e, bir yandan sadece bir organıyla ile olmas, ilgili olmasıyla birlikte bazen tamamen hani beden bütün öldürülmesi kesmesi. İşkence işkence. İdam, bugün yine 6 Mayıs evet. ee, e, Türk tarihi açısından önemli bir tarih. İşte deniz gezmişlerin ve arkadaşlarının asılması tarihi. Bu da hani bizi düşündürüyor. Bir anda işkence dediğin gibi. Doğru. Beden çünkü bir varlığı bir yokluğuyla e, önem arz ediyor. E, ve bu yokluk bazen kendiliğinden e, oluyor. E, Hı -hı. Vakti geldi denilen şekilde. Bazen de e, başka insanlar ya da... Hayvan tarafından ama tabii insan tarafından oluşu çok daha trajik, yok ediliyor. Dinler deyince bir yandan da hani bedenin oluşmasıyla da ilgili birçok hani düşünce biçimi var. Yani bilimsel bir bakış açısı var. İşte genler, genlerimiz. E sonra Tanrı'nın hani tabii insan vücudunu oluşturmasıyla ilgili. Çamurdan evet. hikayesi. Hı hı. E bu da hani beden denilince akla gelenlerden. Doğru, evet. Bir de küçülerek gittikçe yani bütünsel o olan bedenden organlardan bahsettik. Doku, hücre, DNA, atom kadar. Tabii bilimin ilerlemesi de birlikte artık o kadar küçük o mikro parçacıklar da evet. içerisinde içerisine gidince, ...hani hakikaten insan üzerindeki bedenini, ruhu üzerindeki etkilerine de bakıldıkça... ...iş iyi hem bir sarpa sarıyor bir yandan da merak uyandırıyor açıkçası eee yine tabii hani bedenle ahlak ilişkisi yine dinle de e, ilişkili ön kabullü ahlakın hani insan bedeni kısıtlaması ile ilgili e, işte e, eşcinsellerin durumu işte özellikle kadınların üzerindeki kurulan baskı da hani düşünülebilir. Ee, Kapanma bunların... hatta bazen eve de kapama bedenin dışarı çıkarılmama hali e, ya da şöyle ya da böyle giyinmenin şu şapkanın bu giysinin şu etek boyunun e, <gülüyor> başka manalara gelişiyle o, o kapanmanın da yeni anlamlar alması. Ben de bedenle vücutla gövde ile ilgili düşünürken hani çıplaklık ve giyiniklik kavramları da direkt sözcük olarak aklıma geldi. <gülüyor> Hemen onunla birlikte. Kezar... Doğru, doğru otur kızım. Yani tabii yani, oturması yani. bile bacak bacak üstüne atmak atmamak <gülüyor> işte bacağına atmak sadece kızla değil erkekle de ilgili yani doğru otur oğlum yani işte, işte yaşlı bir insan var yandan ama doğru söyledin kız üzerinden gelişen e, baskı daha fazla yani Kesinlikle. kadın vücudunun metalaşması hali <gülüyor> çok daha fazla yani hem toplumun hem dinin ya da hep cinsel olarak görme hali ondan dolayı onu bir şekle hale sokmak evet, yani ee, bastırılmış bedenlerin bir yandan dilimize yansıması ile ilgili ilginç hmm. örnekler var aslında işte en temel fiillerimizde bile o bastırılmış duyguların açığa çıkma hali var tezahür etme hali var işte en temel fiillerden kastım işte açmak vermek almak, yani almak <gülüyor> gibi bunun Pe hepsini başka bir imaya göndermelere açık olduğunda doğru ama hep vücut üzerinden ve hmm. hani çok Güzel söyledin. Aslında baskılandığı sürece bu sözcükler bu ikinci manalarıyla daha çok da anılır oluyorlar sanki hı hı. ya da hep cinselliğe erotizme. Bir gönderme şekilde. oluyor doğru. Evet. Yani e, erotizm ya da pornografi sözcükleri de direkt vücut üzerinden gelişen şeyler. E, gene bedenle ilgili tabii e, bütünüyle kelimeyi içeren bir ders var hatta beden eğitimi diye. Aa, doğru bedenci vardır. Evet ve bedenci hı hı. denir ve beden eğitimi hocaları bundan hiç az etmezler. <gülüyor> bedenci <gülüyor> tarihçi öyleden isinden rahatsız olmaz ama bedenci nedir ya? Beden eğitimi aslında. Neydi o? Babam sınıfında meşhur bedenci. Ha ee, şey, Şener, Şener Şen, in Şen in oynadı. Ee, Unuttuk vallahi. Unuttum Daha yani. yeni kullanmıştık hatta. Evet Almıştık <gülüyor> eee Twitter'dan. Ekrem diye isim geldi ama değil. ...Badi body, body. Ha body body, Ekrem. Ha <gülüyor> <Evet, doğru. body gülüyor> ekrem. <gülüyor> ekrem. Doğru. Yine Ömer bize orada. Aynen aynı. Ben Ekrem'i söyledim bakın akıma gelmedi. Evet. Geldi. evet. <gülüyor> olun Ömer'ciğim. Evet efendim gene bedenin tıp ve sporda postür sözcüğüyle birlikte anılması Hı -hı. kelimeler buluyorken devam edelim. Keza resim heykelde proporsiyon sözcüğünün oran karşılığı direkt vücutla ilgili oluşu ve bu oran deyince de tabii ki Da Vinci'nin meşhur Vitreviews adamı altın oranla çizilmiş olan gene Twitter'da kullanırız. Albert Dürer'in gene human proporsiyon başlığı altında çizilmiş insanın ölçülerinin verildiği adamı. Hep vücutla ilgili şeyler. Sen benden aslında şey istemiştin ama Evet, tarih ilgili. biraz evet, çok biraz işte. geriye kaldı. Efendim bu üçüncü cildini bulamadığımız Yapı Kredi'nin beden ve e, tarih e, kitabında şöyle çok güzel bir toparlama yapılmış. O kitaba tabi bütün dönem boyu tekrar yer vereceğiz ama çok kısa bir özet yapmak gerekirse şimdi. E, prehistorik dönemde aslında sadece yaşamak ve üremek için var olan bir beden söz konusu. Sonra e, kurallar ve yerleşik düzen yerine oturdukça artık giydirilen bir takım kurallara tabi olan e, gerek davranışsal, gerek görünüş olarak toplumun da üzerinde bir hükmü olan bir beden e, artık karşımıza çıkıyor. Hı hı. 15. yüzyılda e, itibaren ve hatta daha da öncesi aslında e, dinin, inançların, burçlarının Büyülerin kuşattığı bir beden söz konusu. Dinle birlikte belki daha çok tek tanrılı dinler. 17. yüzyılda artık makinaların bulunuşuyla daha mekanik bir beden söz konusu. Hatta beden bir makinedir yaklaşımının özellikle öne çıktığını görüyoruz. 19. yüzyıldaysa daha çok enerjisiyle ilgileniliyor bedenin. Çünkü çeşitli şekillerde sürekli enerji üreten ve tüketen bir e, ...yapı beden... Hı -hı. ...ve 20. yüzyılda da... E, ...psikolojinin özellikle... ...bedenle ilişkisi çok önemli... ...çünkü her türlü... E, ...duyusal, duygusal... E, ...davranışın, hissin... ...bastırılan şeyin bedende... ...tekrar vücut bulduğu... E, ...ortaya çıktı ...söyleyebiliriz... E, ...tarihsel yanı... ...özetle bu aslında... Hı -hı. E, kelimeler, e, fizyonumu ve anatomiyi de e, ekleyelim unutmadan. E, bir de biz her ne kadar Kerem'le e, tezatlar, ikili sözcüklerle ilgili bir dönem e, yapmıştık ama bu öyle değil. Beden ama şimdi ruh demeden olmuyor. Kesin beden deyince bir ruh geliyor akla. Bir kesin ayıran yaklaşımlar var bunu. Bir de... E, bir şekilde birlikte olduklarını savunan onları ele alacağız deyincez zaten devam edecek çok daha evet, yeni yayın döneminde evet. ilk programımızda devam edeceğiz iyi haftalar dilerim evet e, bedenizi koruyunuz kendinize iyi bakınız başkalarına da iyi bakınız efendim hoşçakalın iyi haftalar kamusla güreş